Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Tilke Ayatul Kitabil Hakim Elif Lam Ra Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. كان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 Yüce Allah bu Rabbiniz gökleri ve yeri altı gün içinde altı evrede yaratan Sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? İleyhimerciukum cemîan Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri, Adaletle mükafatlandırmak için onu yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. <gülüyor> O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceliğin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle hikmeti gereğince yaratmıştır o ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. İnne fi Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. İn Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. İn Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. <gülüyor> Onların oradaki duaları seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri selam, dualarının sonuysa hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Ve lem Allah'u Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ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 Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sümme <gülüyor> ceallakum Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. <gülüyor> Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda Öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar Ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler De ki onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir Ben ancak bana vah yolunana uyarım Eğer Rabbime isyan edecek olursam elbette büyük bir günün azabından korkarım de ki eğer Allah dileseydi ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan, veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. <gülüyor> Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Ve mâ kânennâsu Mir RABBİKE LEKUZİYE BEYNEHUM İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi Ve yekulun ona peygambere Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Ve iddâ Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman Bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları Bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır De ki Allah daha çabuk tuzak kurar Şüphesiz elçilerimiz melekler kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar fil <gülüyor> Hatta Sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. <gülüyor> sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada Geceliğin veya güpe gündüz ansızın ona emrimiz afetimiz geliverir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Vallahu <Gülüyor> Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Lillazîne ahsenu'l-husnâ ve ziyâde ve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 Kötü işler yapmış olanlara gelince Bir kötülüğün cezası misli iledir. Ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimsede yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve <gülüyor> yavme şerekukum mekanaikum onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara siz de ortaklarınızla yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşünün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki siz bize ibadet etmiyordunuz. Fekafa billahi şehidem beynena ve beynekum. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Altyazı <gülüyor> M.K. Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. ''Qul men min minel semai vel arzi emmen yemliku ssem'a vel ebsa'' Ne ki sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlaka kimdir?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 işte O sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Kezalike <gülüyor> haqqat Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar artık imana gelmezler sözü işte böylece gerçekleşmiştir. <gülüyor> De ki Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak sonra onu tekrarlayacak kimse var mı? De ki Allah başlangıçta yaratmayı yapar sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da haktan çevriliyorsunuz? U'l-hel <gülüyor> min De ki Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan Hakk'a iletecek olan bir kimse var mı? De ki Hakk'a Allah iletir. Öyleyse Hakk'a ileten mi uyulmaya daha layıktır? Yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Ve <gülüyor> ma Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. <gülüyor> Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzundaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır. Em yekûlû nefterâh Kul Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki eğer doğru söyleyenlersiniz, hadi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Balkezzadu bima lam Hayır öyle değil Onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de peygamberleri ve onlara indirilen kitapları böyle yalanlamışlardı. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. Ve minhum men yu'minu İçlerinden öylesi var ki ona, Kur'an'a inanır. Yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. Ve fe ameli amelukum Yalanlar seni yalanlarlarsa de ki Benim işim bana aittir Sizin işiniz de size Siz benim yaptığımdan uzaksınız Ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım Sorumlu değilim Ve minhum men yestemi'une ileyk Efe ente ve Onlardan sana kulak verenler de vardır Fakat sağırlara hele akılları da ermiyorsa Sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır Fakat körlere Hele gerçeği görmüyorlarsa sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip Hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. <gülüyor> onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de göstermeden seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bizedir sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir ve likulli ümmetir <gülüyor> resul fe resuluhum uzıya beynahum bil kisci ve hum Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenlerseniz söyleyin. Bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Ulâ emliku li nefsi darran ve nef'an illâ mâ şâ'a Allah. Li kulli ummetin ecel. İzâ câ eceluhum felâ yeştehirûn sa'ate De ki Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. <gülüyor> deki söyleyeyim bakalım onun azabı size geceliğin veya gündüzün ansızın gelecek olsa suçlular bunun hangisini acele isterler bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir Esan. ''Onlara azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz, şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz.'' denilecek. Sonra da zulmedenlere... Ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. Ve yasten biuneka kul azap gerçek midir diye senden soruyorlar de ki evet Rabbime and olsun ki o elbette gerçektir siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz enne likulli nefsin ma fil ve O gün zulmetmiş olan herkes eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmek sizin aralarında adaletle hükmedilir. E lâ innelillâhi ki göklerdeki her şey Yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. <gülüyor> o diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ya Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Kul deki ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. <gül> deki Allah'ın size indirdiği sizin de bir kısmını helal bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz deki bunun için Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz <gülüyor> Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. وَمَا تَكُونُ ف۪ي ''Ey Muhammed, sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizlerde hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar... Üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya ve La Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. <gülüyor> Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Elâ! Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar, gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. وَالَّذِي <gülüyor> جَعَلَ O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. İzlediğiniz <gülüyor> Allah bir çocuk edindi dediler, o bundan uzaktır, o her bakımdan sınırsız zengindir, göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur, bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur, Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? قُلْ اِنَّ De ki Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bize'dir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. aleyhim <gülüyor> neb'an Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kahmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki İşiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Altyazı M.K. <Sessizlik> Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu? <gülüyor> Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. <gülüyor> ila ve ve Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. <gülüyor> Katımızdan kendilerine hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. <gülüyor> ve <gülüyor> la Musa size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz bu bir sihir midir oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi <gülüyor> Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresinde yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun bütün ustası sihirbazları bana getirin dedi. Firavun bütün Usta sihirbazları bana getirin dedi. Seyr gelince Musa onlara atacağınızı atın. Hünerinizi ortaya koyun dedi. Felenma alqa kal Musa Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, ''Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah, bozguncuların işini düzeltmez.'' Suçluların hoşuna gitmese de Allah, hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. Temel. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Ve Musa ya kavmi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 Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Ve bi rahmetike minel kavmil Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Ve dir Musa'ya ve kardeşine kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerlere yapın. Namazı dosdoğru kılın. müminleri müjdele diye vahy ettik. Ve dedi Musa: "Rabbimiz, <Sessizlik> sen وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد Şöyle dedi: Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavuna ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin dedi ve gavazna bibani İsrail oğullarını denizden geçirdik. Piravunda askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrail oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım. dedi. <gülüyor> Şimdi mi oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun <gülüyor> Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. <gülüyor> Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Fe in fi şekl eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen senden önce kitabı tevratı okuyanlara sor andaol ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. <gülüyor> sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. الذين حطت Rabbinin sözü hükmü gerçekleşmiş olanlar kendilerine bütün mucizeler gelse bile Elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. ''Fa leulâ kânet kâryetun âmenet fenefâhâ îmânuhâ illâ kavme yûnus lemmâ Yunus'un kaminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kamı iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Velau şe'erabbuk leamenne eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. Olin zorun da piss bu de ki göklerde ve yerde neler var bir baksanıza fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz buhel Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki bekleyin bakalım ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra sonra resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız ey muhammed aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız Kul <gülüyor> ya de ki ey insanlar eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim bana müminlerden olmam emrolundu <gülüyor> وَلَا Yine bana şöyle emredildi. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Ve in yem seske Allahu bi zurrin felâ kâşife Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edicidir. Kul <gülüyor> ya Deki, ki ey insanlar size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ve ettebi'ma yuhâ ileyke ve huve Ey Muhammed! Sana vah yolun uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.